Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, ee, çevreci etkinliklerin kurucusu, Efsane, Emrah Kurum'la birlikteyiz. <gülüyor> efsane lafını çok kullanıyorsun, efsane de işler yapıyorsun, öyle bir takdim edeyim dedim. Teşekkürler, hoş bulduk bu arada, sağ olun. <gülüyor> Şimdi e, şu 28 Ocak'taki Yeşil Bina Atölyesi <gülüyor> vesile oldu, Alternatif Çevre Mühendisliği buluşmaları diye. Hem o buluşmadan bahsedelim hem de alternatif çevre mühendisliği bir de konu çoktur sende. Evet, tamam olur. O zaman alternatif, kısa, kısaca yine bilmeyenler için çevreci etkinliklerden bahsedeyim. Çevreci etkinlikler Türkiye'nin ilk ve tek çevre etkinlikleri platformu. Bu anlamda sürdürülebilirlik temelli işleri yaygınlaştırmayı hedefleyen işler yapıyor. Bunu iki şekilde yapıyor. Bir web sitesi üzerinden Türkiye'de gerçekleşen etkinlikleri duyurarak... Bir de kendi halihazırda e, sürdürülebilirlik ekosisteminde güçlenmesi gereken alanlarda projeler yaparak da bu güçlenme alanını bize göre bizim gözlemlediğimiz alanlar. Alternatif çevre mühendisliği buluşmaları da aslında bu alanlardan biri bize göre. Bu noktada üç yıl olacak. Üç yıldır yapıyoruz aslında bu atölyeleri. Bu beşincisi galiba. Bu beşincisi Hı -hı. aynen. Periyot biraz araya zaman girdi. Hı -hı. O noktada işte... E, Geç, olsun güç, Geç olsun, olsun güç olmasın. Aslında şey halihazırda konuşmacılar belliydi. Şey belliydi ama uygun zaman ve enerji diyelim. Doğru bir, bir zamanın uyuşmasını bekledik galiba öyle diyelim. İşte beşincisi olacak bu alternatif çevre mühendisi buluşmalarımızın. Yani halihazırda aslında çevre, ben de bir çevre mühendisi olduğum için bir üniversitede öğrenciyken halihazırda aldığım eğitimlerden öte bu aldığım bilgileri ben sahada farkla nasıl farklılaştırabilirim üzerine e, iç sorgulamalarım da aslında e, onun üzerine çıktı çünkü ilk ana gözlemlediğim şey yüz çevre mühendisi Türkiye'de mezun oluyorsa bunun örneğin 70 tanesi iş bulabiliyor geriye kalan 30 tanesi ne oluyor hani bu 30 kişinin içerisinde yer alabilirim almayabilirimden öte o 30 tane adam niye dışarıda kalıyor oradaki saçmalığı bana göre saçmalığı gidermek üzerine ...alternatif neler yapabilir çevre mühendisleri üzerine sorgulamam sonucu... Hı. ...keyifli işler yapan bir sürü çevre mühendisine ulaştım. Şimdi o çevre mühendislerinin neler yapabileceğini yaygınlaştırmak üzerine... E, ...atölyeler gerçekleştiriyoruz. Genel olarak çıkış yani noktalarından biri bu. Peki bu cumartesi günü neler olacak? Bu cumartesi 28 Bu cumartesi AK Merkez YLZ'de olacak... Bu aslında alanlardan biri, ee, işte daha önce değindiğimiz alanlar temiz üretim vardı. Fabrikalarda sıfır hata giderken ki iyi uygulama örnekleri. İşte bir önceki, bir ay önce TÜSİAD'dan Nurşen Hanım geldi mesela. Sanayi politikaları, çevre mühendisleri sanayi politikaları yaparak aslında toplumsal e, katma değeri nasıl arttırabilir üzerineydi. Bu cumartesi AK Merkez'de gerçekleşecek etkinliğimiz şey yeşil bina olarak belirledik. Erke, Den, Mert, Güller konumuz olacak. Ee, Yeşil Bina nedir ve aslında e, sürdürülebilir şehirlerle bunu bağdaştırarak, sonrasında e, LEED Yeşil Bina Değerlendirme Sistemi üzerine bir atölye gerçekleştirilecek. E, katılımcı öğrencilerle genel olarak böyle. Niye onu değerlendiriyorsunuz LEED'i? ya Daha çok en çok kullanılan değerlendirme Oldu. sistemlerinden birçok farklı değerlendirme şeyleri var Hı -hı. En çok kullanılanlardan biri olarak olduğu için Hı -hı. seçtik İrdelemek babında mı? İrdelemek babında aynı Kriterleri, Kriterleri nasıl oluyor süreç nedir nelerde neler biz özellikle çevre mühendisleri olarak bu leading hangi süreçlerinde yer alabiliriz Ya da bu yönetimsel değerlendirmeleri nasıl yapabiliriz üzerine Hımm -hı. Çünkü onun da aslında şeye geliyor olay biraz daha. Ana rahatsız olduğumuz konu aslında şu an çevre mühendisliğinin literatürdeki karşına baktığınız zaman kaynakları etkin yöneten ve yönlendiren bir meslek dalı olarak karşımıza çıkıyor. Fakat zaman içerisinde alınan eğitim ve ihtiyaçlar daha çok su arıtımı üzerine odaklanmış durumda. Fakat belli bir süre bu yolda gidildikten sonra bir dakika deyip ana hedeften uzaklaştığımız oluyor. İşte o yüzden bir dakika biz çevre mühendisleri olarak kaynak verimliliği aslında sürülebilir kaynak yönetimi üzerine planlama yapabileceğimiz gerçeğini eğitimsel olarak bana göre eksik kalan alanlardan biri. Bu değindiğimiz işte sanayi politikaları gibi ya da bu yeşil bina gibi aslında bunlar da hep kaynak yönetimi ve aslında var olan süreçlerin bir, iyileştirilmesi iki, daha da mümkünse ve daha da aslında zaman isteyen, var olan sistemlerin tekrar yeniden kurgulanması üzerine atölyeler yapıyoruz. Nasıl yapabilecekleri noktasında hı. bunu yapan uzmanları davet ediyoruz. Hı hı. Peki buna böyle bir 20-30 kişi katılacak herhalde. cumartes günü. Kısıtlı Aynen. Kısıtlı bir kontenjanı var. Doldu da herhalde şimdi. Dol, doldu. Yine de hala bir küçük kayıt yapılabilir diye düşünüyorum. Hala devam ediyor aslında şey olarak. Belli bir fazla kontenjan şey yapıyoruz. Onu... Şey yapabiliyoruz yani. Törer edebiliyorsunuz aynen. değil mi? Tamam. Peki e, bu e, multidisipliner olmanın altını çok çizmişsin. Ben Hı. internet sitesinde gördüm. Hı. E, özellikle de hani okurken o multidisipliner olmak biraz acı mı verdi ne yaptı bilmiyorum ama. E, ondan bahsedebiliriz niye önemli? Ya benim aslında çevreci etkinliklerin de e, karşı duruş olarak mücadelesini verdiği şeylerden biri. E, bu aslında çünkü e, özellikle e, birden fazla alanla ilgili kişilerin kafa karışıklığı ve bu, bu kafası karışmış gibi ya da bunu ne yaptığını bilmiyor gibi garip bana göre garip söylemler dile getiriliyor. Ama fakat günümüzde şimdi bir şirket içi eğitimi kurguladım da sorunlara e, bencil çözümler atölyesi diye şirket çalışanları sorunlara nasıl bencil çözümler öğretebileceği üzerine. Bunun da ana çıkış noktası şey yine aslında bununla ilintili Hali hazırda var olan sorun dediğimiz zaman binlerce sorun sayabiliriz. Bu sektörel sorunlar olabileceği gibi sektörün içerisinde farklı sorunlar da olabiliyor. Böyle baktığımız zaman elimizi nereye atsak sorun çıkıyor. O zaman bu sorunları aslında biraz daha üstten ve disiplinler arası bir etkileşimi arttırarak daha kalıcı çözümler nasıl üretebileceği hep bize göre göz ardı ya da gözar Göz edilen. Alanlardan. Peki güldürdün beni. Niye beğeneceksinler? <gülüyor> ya işte çevreci etkinlikler noktasında e, özetleyeyim yine. Mesela ben bireysel olarak sanayi politikaları ilgi alanım ve e, sanayinin işle dönüşmesi üzerine en azından oku, okumaya çalışıp işte bu alanda projeler öğretmeye çalışan bir bireyim. Birey olarak baktığımız zaman. Ama çocuklar benim çok da açıkçası hani Emrah bu alanda proje yap dediği zaman ...belki 10 yıl sonra yapacağım yap, yapmak istediğim bir alan. Ee, bu noktada o zaman... ...Emrah Kurum olarak düşündüğüm zaman... ...ben bencilce bir seçim yaparak... ...çocuklar üzerine çocuklara yönelik de sorunlar var. Mesela sanayiye yönelik de sorun var. Ben çocuklara yönelik çözüm üretmek yerine... ...ben sanayiye yönelik çözüm hmm. üretmeyi seçtim. Ve bu aslında benim açımdan bakıldığı zaman bencilce bir çözüm. Aslında uzman da bir çözüm. Yani. Aynen. <gülüyor> Peki ama komik güzel bir isim olmuş. Ee, peki bu disiplinler hangileri daha çok? Ya aslında bu disiplinler her disiplin, tüm disiplinler aslında. Bunun da temelinde yine bir önceki programlarda da dile getirdim galiba. Mesleki aktivizme geliyor bana göre. Ee, şimdi o alanı yaratmaya çalışıyoruz. Herhangi bir meslek grubunda çalışan bireylerin çalışma alanlarında nasıl toplumsal dönüşüme katkı sunabileceği üzerine... Disiplin söyleyin nasıl katkı sunabileceğini söyleyeyim gibi aslında biraz daha o konu oraya geldi. Yaptığımız projeler de buna dayanıyor. Çünkü mevcut sistemlerin şey olduğunu fark ettik. Toplumun kendine yeterliliğini elinden aldığını gözlemledik. Yani kendine yeterli toplum kavramı var ve artık biz toplumda yaşayan bireyler olarak kendimize yetemiyoruz. O ya da bu sebepten dolayı bir şekilde kaynaklara erişim kesildiği zaman kara kara düşünmek zorunda Kaldık ve artık yapabilecek bir şeyimiz kalmıyor. O yüzden bunu e, tam karşı söylem geliştirme üzerine ağırlık verdik. Bir insan halihazırda yaptığı iş üzerinde çok çalıştığı zaman kendi yaptığı işi değersiz görebiliyor. Ya da değersiz derken sıradan yaptığı için onun için çok bir anlam ifade etmeyebiliyor. Fakat çalıştığı alan eğer ihtiyaç duyduğu bir kişi onun uzmanlığına ihtiyaç duyuyorsa ve toplumsal soruna çözüm üretmek istiyorsa bu kişi onun uzmanlığı inanılmaz bir Çarpan etkisi yaratıyor O yüzden projelerin çarpan etkisini yaratma noktasında Farklı meslek dallarının inanılmaz etkisi olduğunu düşünüyoruz Her meslek dalı olabilir mi? Olabilir yani Mesela psikoloji aklıma geldi şimdi Psikoloji mesela e... Mimarlık vardır da kesin yani hani. Mesela psikoloji. iyi e, de şöyle örnek vereyim Ben Hı. bireysel olarak deneyimledim Bilgi Üniversitesi Genç Sosyal Girişimci Ödülünü aldık biz Kasım 2015'te Hatırlıyor musun? <gülüyor> i̇şte o noktada şey oldu mesela bize eğitim modüllerinden bir de klinik psikolog katılmıştı eğitime. Çok garipsedim ben açıkçası. Fakat inanılmaz ötesi bir, efsane bir eğitimdi. O noktada eğitmenin, daha doğrusu psikologun üzerinde durduğu önemli bir konu şeydi. Siz sosyal girişimcisiniz. Normalde insanlara bir şey anlatırken zorlanılırken siz var olan sorunları anlatmak, üzerine çözüm üretmek ve insanları harekete dahil etmek üzerine şey yapıyorsunuz, mücadele veriyorsunuz. Bu düşünüldüğü zaman çok daha zor ve ya, çelik gibi bir aslında psikolojiye sahip olmanız gerekiyor. O yüzden siz bireysel olarak iç dünyanızda o kendi tatmin ya da bu motivasyonunuzu kaybetmeden halihazırda hazırda çalışmalarınızın daha etkin hale nasıl getirebilirsiniz? Onlardan biri ya da eee Bizim işte çocuklardan örnek verdik. Üreten çocuklar diye de bir ekibimiz var. Biz artık mentorluk vermeye başladık. Yeni sosyal girişimlerin çıkması için. iki tane sosyal girişim çıktı içimizden hatta. Üreten çocuklar ve kentteki dostlarım diye. Ee, üreten çocuklar mesela ana çıkışı e, bana eleştiri geldi. Elif e, arkadaşımızdan. E, Emrah dedi biz biraz daha iş dünyasını da dönüştürmek üzerine kafa yorduğumuz için... ...benim için bir, hiçbir anlam ifade etmiyor şu çevreci yaptığı projeler. Ben daha yani şu açıdan... ...ben bireysel olarak daha dezavantajlı grup... ...özellikle dezavantajlı çocuk grubu üzerine çalışmak istiyorum dedi. Ondan sonra çıktı tamam o zaman böyle bir şey yapmak ister misin deyip e, üreten hmm. çocuklar çıktı. Mesela dezavantajlı grup çocuk grubu ya da herhangi dezavantajlı bir grupla çalışmak için... ...onlara çat diye söylediğim bir söz onun... Yani geri planda inanılmaz negatif etkileyebiliyor Halihazda da kendini kapatabiliyor belli şeylere İşte o dezavantajlı grup ile çalışabilmek için neler yapabileceğinin psikolojik altyapısını verebilir Mesela bu tip alanda çalışmak Hı. isteyen bir sosyal girişimciye Biz de bir eğitim al almayı düşünüyoruz o konuda mesela Peki bu kendine yetmeden uzaklaşmak önemli bir <gülüyor> konu Zaten hani o batının gelişme dediği şey aslında kendine yetmeme gibi bir şey oluyor. Bunlar evet. çok önemli. Ee, bu konularında da altını epeyce çiziyorsunuz, sorguluyorsunuz. Bu güzel bir şey. İnsanın tekrar kendisine yetmeye başlaması ya da hı. toplumların... Ee, bu hani Sürdürülebilir Yaşam TV var ya He. işte bir sürü güzel filmler izliyoruz. Bunlar da bize ilham veriyor. Aynen, biz de ee, Siz de kendi e, projelerinizi çekiyor musunuz? ilham kaynağı He. almak için. Orada aslında evet başlangıçta çektik. Hatta video eğitimleri falan aldım ben bireysel olarak. Ee, bu noktada şey yaptık mesela. Eko IQ genel yeni yönetmeni Barış Doğru'nun bir kitabı var Umudu Yeşertenler diye benim ve o söylem inanılmaz hayatımı değiştiren ve dönüştüren bir söylem. E, hatta bir ara Eko IQ'da Umudu Yeşertenler iki yazı dizisi başlamıştık. Bunun ana mantığı da şeydi. Barış abi Türkiye'de sürdürülebilik alanda ilkleri gerçekleştiren insanlarla projeler daha doğrusu söyleşiler gerçekleştirmişti. Bunun da biz videolarda şey yaptık işte günümüze uyarlayıp e, hmm. işte Farklı sivil, ya bize göre güzel işler yapan insanlarla video röportajlar yaptık mesela. Şu an etkinlik videolarımızı çekmeye başladık. İlerleyen dönemlerde işte canlı yayın yapacağız vesaire. Orta uzun vadede ona daha var hala e, pişiriyoruz kendimizi. Belgesel ve kısa film üzerine de ağırlık verdik ve hikayeler topluyoruz o noktada. Çok sıkı hmm. adamlarsınız ha. O... Efsane. <gülüyor> Peki bir müzik arası verelim, tamam. sonra devam edelim. Tamam. Ten Thousand Maniacs'tan dinleyeceğiz. Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, Çevreci Etkinlikler'in kurucusu Emrah Kurum'la birlikteyiz. Alternatif Çevre Mühendisliği'nden bahsediyorduk. Bu Cumartesi 28 Ocak'ta Yeşil Bina Atölyesi var. Alternatif Çevre Mühendisliği Buluşmaları Aha. adı altında. Gidebilirsiniz hala, kayıtlar <gülüyor> devam ediyor. Bu alternatif çevre mühendisliğinden konuşurken bir kitaptan bahsettin. Bir de zirveden. Aha, evet. Bu kitap niye önemli? Ne aşamada? Ee, aslında bu bir önceki sorduğunuz soruyordu aslında. Bu video çekmeyi düşünüyor musunuz ya da yapmayı düşünüyor musunuz? Aslında bizim özetle yapmaya çalıştığımız şeyi yaygınlaştırmak, var olan iyi şeylere... ...odaklanıp aslında motivasyonumuzu daha da hem bireysel motivasyon hem de bizi takip eden insanların motivasyonunu arttırmak. Bu noktada her oluşumun kendi bir etki alanı vardır. Ve biz çevreci etkinlikler olarak var olan bu etkimizin çarpan etkisini arttırmak üzerine sürekli kafa yoruyoruz. Ve etkimizi daha fazla nasıl arttırabiliriz üzerine kafa yoruyoruz. Alternatif çevre mühendisliği özelinde ise evet biz ayda bir alternatif çevre mühendisliği yapmaya çalışıyoruz... Fakat 20-30 kişi ulaşıyoruz. Bunun da standartları var. Hani belli bir kaliteyi elde edebilmek için o kadar kalıyor. Fakat İstanbul odağında yürüyen bu işlerin bir şeye karşıyız biz. Yani sadece İstanbul, Ankara, İzmir'de odaklanmak yerine Türkiye'de 80 küsür tane il var. Neden diğer illerde yapılmıyor? O zaman biz gidemiyorsak onları bir şekilde bu keyifli... Yol gösterecek hikayelerin onlara ulaşması lazım. Bu noktada e, çevre mühendisi olup çevre mühendisliği eğitimini sahada farklılaştıran insanlar neler yaptı? Bu e, alanda örneğin yeşil bina üzerinden gidersek işte yeşil bina nedir? E, bu alanda Türkiye'de kimler çalışmalar yapıyor? Bu alana ilgili bir çevre mühendisliği, ee, bu alanda uzmanlaşmak istiyorsa hangi yol adımlarını izlemeli ve hangi kaynakları takip etmeli gibi çeşitli sorular olacak. Türkiye'den 40 küsur tane uzmandan görüş alıp hatta kitlesel fonlamayla yapmayı planlıyoruz. Ve kitap tamamen ücretsiz olarak pdf olarak da web sitesi, web sitesi de kurup onun üzerinden indirilebilir hale getirmeye planlarımız var. O yüzden herkese ulaşma noktasında böyle bir e, projeyi yapalım dedik. Kitap projemiz. İçeriği ne olacak belli mi böyle? E, 30-40 farklı bölümden olacak. İşte, temiz üretim, yeşil bina, tedarik zinciri sürdürülebilirliği gibi böyle işte, karbon ekonomisi, e, sürdürülebilir ulaşım gibi gibi farklı konular. Çok keyifli ve benim de heyecanlandıran şeyler. Şehir hayatıyla da ilgili şeyler var mı hani Aynen. üretimin sıra Ya üretim, şehir, işte sürdürülebilir ulaşım, hmm. ulaşım var mesela. Ulaşım. İşte bu yeşil binalar yine bu sürece giriyor. Tedarik zinciri sürdürülebilirliği yine ulaşıma da çok ciddi etkisi olan bir şey bize göre. İş sağlığı güvenliği yine farklı şekilde. Onun gibi çok farklı disiplinlerden bayağı bayağı kapsamlı. Hmm. Hatta insan kaynakları sürecini bile dahil ettik. <gülüyor> Çok önemli. Peki kaç kişi yazıyor bu kitabı? Sen mi? Ben yani editör sen... olacağım aslında. Biz e, ekip olarak soruları belirledik. Sorular standart 5-6 soru. E, yol göstermesi telinde kendi alanında uzman insanlar onu dolduracak. Sonra işte 40 farklı uzmandan yaklaşık görüş alıp yaygınlaştıracağız bunu. Süpermiş. Bayağı dört beni gözle çok bekliyorum. Ben bak. de dört gözle <gülüyor> bekliyorum. <gülüyor> Peki e, yaklaşık ne zaman... Ya işte e, şu an tüm hazırlıkları yaptık. Bir, hmm. e, Mart gibi ya da Mart'ın ortası gibi kitlesel fonlama çağrısına çıkıp bir aylık bir e, kitlesel fonlama kampanyası yürüttükten sonra Mayıs-Haziran'da çıkartmayı planlıyoruz. Sonrasında farklı zaten e, iletişim stratejilerimizle yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Yaparsanız siz. Teşekkürler. <gülüyor> O noktada yine bununla ilintili olarak aslında bir sonraki adımda Alternatif Çevre Mühendisliği Zirvesi, ona da çalışıyoruz. 2018 için planlamalarımız devam ediyor. Bu seneye sıkı başladık galiba, hiç bu kadar e, stratejik çalışmıyorduk açıkçası. Trump Yap iyi gelmiş size. <gülüyor> Trump e, yapımıza iyi geldi deyip böyle. Bu noktada e, Alternatif Çevre Mühendisliği Zirvesi'nin çıkış noktalarından biri de şey... Tamam biz yine bununla elintili İstanbul'daki kişilere ulaşmak yerine farklı üniversitelerdeki öğrencilere nasıl ulaşabiliriz ve onlar arasında nasıl yaygınlaştırabiliriz diye düşündük. Bir zirve yapalım biz. Dört gün boyunca bazı geçen kitapta da olan uzmanların katılımıyla gençlere ve bu alan 30 yaş altı profesyonellere eğitimler verelim. Bunlar gittikleri kendi şehrinde üniversitelerine arkadaşlar arasında Akran eğitim eğitim modülleriyle kendi aralarında yaygınlaştırsın bu konuyu üzerine çıktı. Bu noktada 50'den fazla genci bir İstanbul'a çağırıp eğitim verip sonrasında hazırlayacağımız eğitim modülleriyle kendi şehrinde bu e, hikayeleri çoğaltmalarını istiyoruz. Sonrasında sosyal etki ölçümlemeleriyle yaptığımız etkiyi düzenli hale getirme planlarımız da var. Bunun da önemsediğimiz başka diğer bir alanı... Bazı akademisyenler bu alternatif alanlara saçmalık gözüyle bakabiliyorlar ya da kendi ne gerek var böyle şeyleri gibi negatif yorumlar da duyduğumuz oluyor. Bizim burada amacımız aslında akademisyenler çalıştığımız çok akademisyenler de var fakat ona karşıt söylem gerçekleştiren akademisyenlerle uğraşmak yerine biz temelden gençlere itip Hocam bir de şöyle bir şey varmış, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz sorularla aslında öğrencilerin tabandan hocaları dönüştürme üzerine böyle de bir <gülüyor> uzun soluklu bak bak. bir stratejiler yap yapıyoruz. Çok güzelmiş. Ee, peki programın sonuna doğru geldik. Ee, böyle en son söylemek istediğim bir şey var mı? Ee, aslında ben hep sorularla ve yani soruların birçok şeyi değiştirdiğine inandığım için kitabın adı da olacak aslında alternatif bir çevre mühendisliği mümkün mü? Bunu yaşam alanlarımıza çevirirsek daha iyi yaşamak daha sürdürülebilir bir yaşamak için aslında her şey mümkün mü deyip hatta oteli soru çözüm yok söylemini çözüm yok söyle, çözüm çok çözüm yok mu söylemine nasıl dönüştürebiliriz aslında bunu yaptığımız işle nasıl dönüştürebileceğimiz üzerine keyifli düşünebilirsek o konuda görüşlerinizde herkesin bekleriz. E, maillerini de bekleriz Facebook sosyal medyalardan ya yazabilirler bize Nereden yazsınlar Nereye Çevrecietkinlikler ha. At gmail.com e, üzerinden de yapabilirler Yine emrahgurum At çevrecietkinlikler.com'dan Direkt de mail atabilirler Görüşlere bu alanda Şunu yapıyorsunuz aslında şunu da yapabilir miyiz Gibi görüşlere de açığız O açıdan ortak akıl Bizim için önemli o yüzden ak Akıllarımızı birleştirip bir şekilde şey yapmamız lazım. Keyifli projeler hayata geçirmemiz lazım. Çok güzel. Valla efsane bir sosyal girişimcisin. Tebrik Teşekkür ederim. Ederiz. Her zaman seninle konuşmak çok güzel, çok enerji verici, çok umut yeşertici diyeyim. Teşekkürler. ya Yaygınlaştırma noktasında önemsiyoruz biz de. Çok teşekkürler sizin de desteğiniz için ve Açık Radyo'nun desteği için. Her zaman. Sizleri seviyoruz deyip böyle güzel bir Sevgi <gülüyor> sözcüğüyle kapatalım o zaman Teşekkürler <gülüyor> kumandada da Ömer'e teşekkürler bir sonraki Programda görüşmek üzere hoşçakalın Biyofilya Doğayla Diğer canlılarla Kültür ve tasarımla kurulan özenli ilişkiler Üzerine bir program Hazırlayan ve sunan Nurhan Hilir